Tam başka bir kimseden yardım dilerse, tamam o kişi kafirdir veya hatta o kişi küfre düşer. Ama birisi bize dese ki, işte şu Hasan, aleyhissalatü vesselam'den yardım istiyor, medet diliyor. Biz o kişiye sen kafirsin diyemeyiz belli bir kişiye. Onun için hem diyor ki, tekfir el -müayyen. Belli bir kişiyi tekfir etmek. Tamam. İşte bu tür böyle belli bir kişiyi tekfir edebilmemiz için şu altı en son hüccetin oluşması açısından da yedi tane engel var. Yani mani edici yedi tane şey var. <gülüyor> Bundan önceki dersimizde biz cehaleti görmekte. <gülüyor> bunda inşallah ikincisini göreceğiz. Ey mâna' el-hata. Kişi hata ederek küfre girdiği zaman belli bir kişi belli bir kişi hatadan dolayı veya da hata işleyerek küfre girerse ve bu küfür ister söz veya ister fiil olsun o zaman bu kişi üzerinde hicet oluşturulması gerekiyor. Ve burada diyor ki ve hu kull ma yasduru ani'l mukellef min kavlin au fi'lin halin an iradatihi ve gayr muqtarin bi minhu. O kişi o küfrü işleyen ve yahut söyleyen kişi kalbi ile o küfrü kast etmediği halde Ondan sonra bir meselede iştihad ettiği zaman asıl etibariyle doğruyu bulması için iştihad yapıyor. Öyle değil mi? Müştehil. Ve burada iştihad edeyim derken orada isabet etmiyor. İsabet etmeyince buradaki hatası küfür olabilir, masiyet olabilir veya da hata olabilir. Dolayısıyla bu şahıs belli bir şahıs olduğundan dolayı ne yapmayız? O küfrü gördüğümüz veya hatta duyduğumuz zaman hemen sen kafirsin diyemeyiz. Niçin? İşte bu söylediğimiz şeyler olabilir. Hata etmiş olabilir, cahil olabilir, tevil yapabilir. Peki hocam ki Allah istiyorsa? Efendim, o ayrı bir mesele. Tamam. burada da gerçi ihtilafa düştüler. Elbani, İmam Elbani ile İmam Bin Bez veyahut da buradaki alimlerin görüşleri arasında inşallah değineceğiz. Ee, ondan sonra ikrah ey zorlama esnasında baskı aşırı baskı yaparak işkence altında veyahut da şu bu tehditleriyle tamam mı? Bu da. Veyahut da taklit, mukallit olabilir. Yani şu anda mesela ee, biliyorsun İslam ümmetinin çoğunluğu kimi taklid ediyor akidede? Eşarileri ve maturidileri taklid ediyorlar. İslam ümmetinin çoğunluğu bu mezhep üzerindedir. Ya eşaridir ya maturididir. Çoğunluk. Bir kısım müstesna işte selef salihinin akidesi üzerindedirler. Dolayısıyla mesela şu anda Ebu Hanife mezhebine mensup olup da akidede Abu Mansur el Maturidi'nin akidesini benimsiyorsa ve karşımızda oturuyorsa biz diyebilir miyiz ki sen kafir misin? Sen kafirsin. Bu adam belli bir mezhebi taklit ediyor. Avam tabakadan birisi. Dolayısıyla bu imama tarih boyunca tarih boyunca bunun nesli bu adama uymuş. Öyle değil mi? Dolayısıyla biz bu kişiyi tekfir edemeyiz. Niçin? Çünkü bu adam belli bir alimi taklit ediyor. Dolayısıyla taklit bile engeldir yani. Taklit kişiyi tekfir etmekten engeldir. Ve o tamani edicidir. Diyor ki "Fawku'ul hata minel muslimi mani'un min tekfirih iza waqa fi mukeffirin." Tamam mı? Bir kişi Konuşurken veya da fiil yaparken herhangi bir fiilden dolayı küfre düştüğü zaman biz de gözlerimizle görüyoruz veyahut da birisi bize diyor ki bize haber veriyor diyor ki işte filan coşkun ismini de bize söylüyor biz de tanıyoruz bunu coşkun diyor şöyle yaptı dolayısıyla bu kafirdir diyor. Joşkun ismini belli bir kişinin ismini biz, bizce de malum olduğu için o kişi ne yapmayız hemen o kişi kafirdir diyemeyiz. Evet o küfre düştü. Ve bundan önceki dersimizden biz demiştik. Yani alimler diyor ki: "Leysa kul waqa fil Yani her küfre düşen bir kişi, bir kişi o kişi o düş, küfre düştüğü şey ile kafir olmuyor. Niçin? Çünkü bu adam hatasından dolayı küfre düşmüş olabilir. Zorlamaktan dolayı belki küfre düşmüş olabilir. İk yani ikrahtan. veya da taklit yaparak küfre düşmüş olabilir. Veyahut da acizdir. Yani ayırt edemiyor. Tamam mı? Dolayısıyla acizinden dolayı küfre düşmüş olabilir. O zaman İslam ümmetinin alimlerine düşen görev nedir? O coşkun isimli denen kişiyi getirilir veyahutta onlar oraya gider ve onunla söz alışverişi yaparlar. Sen şöyle şöyle demişsin. Dolayısıyla senin söylemiş olduğun bu söz veya da yapmış olduğun bu fiil İslam'da küfürdür. Dolayısıyla sen niçin bunu yaptın veyahut da niçin söyledin diye ne yaparlar? Soruştururlar. O da der ki eğer hakikaten o kişi kalben bunu kastetmemişse o zaman biz ne yapacak soruşturma esnasında? Beyan edecek. Diyecek ki ben bunu kastetmedim. Ben bu küfrü kastetmedim. İster söz olsun ister fiil olsun. Hayır ben bunu kastetmedim veya hatta ben bilmiyordum. Ben bilseydim mümkün değil. Yani kim küfre rıza gösterebilir? Eğer bunun küfür olduğunu bilseydim bunu söylemem mümkün değil. Çünkü ben Müslümanım elhamdülillah diyor. Ama madem ki bu küfürdür Allah'a tövbe ve istiğfar ediyorum. Ve bir daha bu sözü ve tabu fiili yapmayacağım. İşte böylece bu hüccet oluşturulduktan sonra o kişi ısrar ederse ondan sonra işte o kişi o alimler tarafından veyahut da onu soruşturmaya çeken heyet tarafında ne yapılır? Eğer İslam devleti ise yani Kur'an ve sünnet ile şeriat ile yönetiliyorsa o ülke onu ne yaparlar? Onu ölül emre havale ederler. Dolayısıyla ölül emre o kişiyi kadıya havale eder. Kadı hücceti oluşturur. Hücceti oluşturduktan sonra o küfür üzerinde ısrar ederse buna rağmen işte o zaman kadı ne yapar? Kadı takririni çıkarır. Yani e, rapor. Yani raporunu verir. Velil emre raporunu verir. Ondan sonra veli emir karar alır. Madem ki bu tövbeye çağrıldı, hüccette oluşturuldu. O zaman ölül Emir yani halife ve da hakim öldürme kararını çıkarır ve böylece öldürürler. Ama eğer İslam devletinin is, yani is, İslami bir devlette değilse şer'i bir devlette değilse oradaki ilim talebeleri, güçlü ilim talebeleri ne yaparlar? O kişiye acıyarak, şefkatle, merhametle ona yanaşarak o kişinin küfür üzerinde ölmemesi için onunla ne yaparlar? Soruşturma yaparlar. Yani sen böyle böyle söyledin veyahutta böyle böyle yaptın. Senin bu söylediğin veyahutta yaptığın İslam'da küfürdür. Ama sen elhamdülillah Müslüman bir kişisin. Acaba sen bunu bilerek mi söyledin? Kast ederek mi söyledin? diye onunla ne yaparlar? Soruşturma yaparlar. Yani dil alışverişi yaparlar. Ve orada ondan artık ne yaptıysa, niçin, şu bu falan filan ondan hepsi beyan edilir. İşte orada inat ederek dese ki kesinlikle bu böyle değildir, işte bu küfür değildir, işte bu şeyle değildir veyahut da işte ben bunu benimsiyorum gibisi şey yaparsa o zaman oradaki güçlü ilim talebeleri ona güzel bir şekilde delilleri oluştururlar. izah ederler. Bu deliller ile her şey izah edildikten sonra ısrar ederse ondan sonra işte o güçlü ilim talebelerinin verecekleri karara bağlı. Derler ki İslam ümmetine yani o topluma işte şu adamın fitnesinden sakınınız. Bu kişinin şöyle şöyle bir fikri var. Dolayısıyla bu kişinin fikri Fazla gelişmemesi için ne yaptırıyorlar? Dikkatini çektiriyorlar. Bu filan kişiyle oturmayın. Filan kişinin söhbetine gitmeyin. Filan kişinin ders halkalarına katılmayın. Filan kişinin makalelerini okumayınız. Filan kişinin dergisini almayınız, okumayınız. Ve bu şekilde toplumu, toplumu ne yapacaklar? Uyaracaklar. Ki herkes ondan sakılsın. Niçin? Çünkü onun fikri aynen kanser hastalığı gibi bir fikre geliyor. Zehirli, Zehirli bir fikir oldu. Dolayısıyla bu kişiyle kalkıp oturacak olan kişi onun fikrinden etkilenerek o kişi aynı fikri benimseyebilir. Özellikle cahil ise. Öyle değil mi? Onun için e, alimler, selef alimleri diyorlar ki Müslüman bir genç veyahut da Müslüman bir erkek veyahut da Müslüman bir kadın hakkı batıldan ayırt edemeyecek güçte ise o kitabı okumasın veyahut da o kişiyi dinlemesin. Niçin? Hani bir kişi hakkı anlattığı gibi batılı da anlatıyor. Niçin? Müslüman olarak gözüküyor. Örneğin hariciler, muteziler, bu rafız işiyeler ondan sonra efendim iler şunlar bunlar yani bunlar Müslüman olarak gözüküyorlar ve İslam dünyasına ne yapıyorlar hitap ediyorlar. Hepsinin de kitapları var piyasada. Onun için diyor ki mesela işte şu kitap mütezzili bir fikirle dolu. Dolayısıyla bu kitabı okumayınız. Ama kişi hakkı batıldan ayırt edebilecek güçte ise, bilgide ise o kitabı okuyup o kitap içerisinde zehirli olan yönleri İslam ümmetine belirtmesinde bir sakınca yoktur tabii ki. Öyle olması gerekiyor. Ama eğer ben Hakkı Batıl'dan ayırt edemiyorsam o kitabı okuduğum zaman ben mutlaka o kişinin fikrinden etkileneceğim. Onun için dikkat ediyorsanız Müslümanlar, Müslümanlar kendi aralarında gittikçe kutuplaşıyorlar. Niçin? İşte filan kişinin kitabını alıyor. Ve biz örnek vermiştik bundan önceki derslerimizde. Örneğin Lübnan'da bir fadl Fadlullah var. Rafızidir kendisi. Şii, Rafızi bir şey Ve bunun kitapları ben bir ara izine gittiğimde Türkiye'nin mektebelerinde dolu. Ve Hatta cemaat Tekfir ve El Hicra'nın El, el Cemaatü'l İslamiye diye bir kitap isminde yazılmış ve şuraya buraya dağıtılmış. Dolayısıyla ben bu kitabı okuyup içindeki zehri bildiğimden dolayı diyorum ki gençlere sakın bu kitabı okumayınız. Devamlı ne yapıyoruz? Uyarıyoruz. Ve diyorlar ki oh, Harici'nin, Haricilerin kitapları, mütezilerin kitapları, rafizilerin kitapları, bahailerin kitapları, kadiyenilerin kitapları, mütezilerin kitapları. Bunlar gerçekten çok tehlikeli kitaplardır. Hakkı batıldan batıldan ait edemeyecek güçte olan Müslüman erkek ve Müslüman kadının bu tür kitapları okuması doğru değildir tabii. Veya da bir Müslüman dinini bilmediği halde fikirsel bir kitabı örneğin sosyalizmle ilgili bir kitabı kalkıp okursa ne yapar? Hataya düşerek o yazarın yazmış olduğu kitabın etkisi altında kalır ve aklında iz bırakır. Yani kalıntılar olur. Ve bakarsın ki o kalıntılardan dolayı Allah korusun onu din dışına çıkarabilir. Yani şimdi İslam dünyasında sosyalizmi savunan insanlar. Bunlar asıl itibariyle Müslüman anne ve baba babadan oluşan çocuklar değil midir? Evet. Adam Müslüman der. ismi Hasan, Hüseyin, Muhammed, Ali falan filan. Ama bakıyorsun ki sosyalizmi savunuyor. Niçin? İşte bu tür kitapları okuya okuya, bu tür kişileri dinleye dinleye, bu kişilerle kalkıp otura otura kendini o fikre kaptırdı. Dolayısıyla sen şu anda mesela Abu Hasan el-Eş'ari rahimahullah, annesinin kocası El-Cubbe'i denilen kişi, mütezili olduğu için 40 yaşında dünyada kaldı ve mütezili olarak yetişti. Bir Hanefi anne babanın evinde doğan bir çocuk Hanefi olur. Bir Şafii anne babanın evinde doğarsa Şafii olur öyle mi? Genelde öyledir yani. Veyahut da bir Hanbeli anne anne babanın evinde doğan bir kişi Hanbeli oluyor. diyor. Şu anda bizim Türk toplumumuzun belki yüzde doksan sekizinden fazla nedir? Evet. Hanefidir niçin? O mezhebi benimsedikleri için. Ancak bakıyorsun ki belli bir zamandan sonra Allah Celle Celaluhu bazı insanlara Kur'an ve sünnetin etkisi altında kalarak ondan sonra bakıyor ki yani bu fikir doğru değildir. Yani belli bir mezhebi benimseyip ondan sonra diğer bütün nasları reddetmek doğru değildir tabi. Belli bir mezhebe göre tam o ta taassurlu bir şekilde bağlamamak lazım. Doğrusu hakkın etrafında dolaşmak lazım. حق نرديسا؟ أردو أولمك الله رسول الله السلام السؤال صحيح أولدقتن سورة ني أفلاجك؟ ألنجك. والنصورة ديورك أن النصوص وخلاصة القول في هذا المانع أن النصوص من الكتاب والسنة قد تواترت في إعذار المخطي وأن حكمه حكم الجاهل أو المتأول فلا يكفر إلا بعد قيام الحج عليه وأنه كان مجتهدا وأنه إن كان مجتهداً فيما يسوغ فيه الاجتهاد فله أجر باجتهاده ولو أخطأ أما إن لم يكن مجتهداً وأخطأ, وأخطأ فيأثم لتفريته تمام برضا يعني حطيا دشان بركيشي قصدت مدينة دولاي بو كفر Özellikle iştihat yapıyorsa bu kişi de iştihat yapan kişi de eğer hakikaten iştihat seviyesinde bir kişiyse yani eğer iştihat ehlinden olan bir kişiyse çünkü avon tabakasında olan bir kişi iştihat yapamaz. Yani normal olarak doğru dürüst mezhebini tanımıyor. Nasıl kalkıp da bu deniz gibi naslar arasında iştihat yapacak. Ve bundan önceki derslerimize demiştik ki nasım varlığında delilin varlığında iştihad ve kıyas batıldır. Ayetin varlığında, veyahutta sahih hadisin varlığında kıyas yapmak, veyahutta iştihad yapmak batıldır. Ancak Kur'an'dan ve Sünnet'ten delil yoksa işte o zaman iştihad veyahutta kıyas'a başvurulur. Ve ehli Sünnet ve cemaatin inancına göre ve mezhebine göre biliyorsunuz. İslam'ın dört tane ahkamı var. Kur'an, sünnet, ondan sonra kıyas, ondan sonra icma'ı veyahut da icma, ondan sonra kıyas. Bazı Müslümanlar kıyası kabul etmiyorlar. Ve bunlar baktığımız zaman selefi akideye sahip olan insanlar. Ama maalesef işlediğiniz bakıyorsunuz ki bu konuda selef-i salihinin çizgisinin dışında kalıyorlar. Hocam? Çünkü i̇çtihat ve kıyas Kur'an ve sünnetin yokluğunda başvurulması gereken delillerdir bunlar. Buyurun. Kıyası kabul etmeyen bir kişi bir barın altında mıdır? E tabi. Eğer hakikaten bilerek yapıyorsa ve hüccet oluşturulmuşsa kıyasın İslam ümmetinin kabul ettiği bir ilim veyahutla bir hüküm olduğunu ona kabul ettirdikten sonra deliller ile ispat edildikten sonra ve yine de inat edip kıyası reddediyorsa o kişi hata etmiş olur. Tam mı? Ama yine de bazı Müslüman kardeşlerimizin yaptıkları hatalar gibi kalkıp ona sen fasıksın, sen kafirsin, sen zındıksın demek doğru değildir. Uğraşmak lazım bir sefer, iki sefer, üç sefer, dört sefer özellikle ilim talebeleri, böyle kişilerle devamlı irtibat kurmaları lazım. Olur ki bir gün döner. Ve biz birçok genç kardeşimizle bunu tecrübe ettik. Elhamdülillah. Kıyası reddederken, kıyası hiç kabul etmezken bir gün geldi kabul ettiler elhamdülillah. Niçin? Yani o zaman diyelim ki beş sene önce bu bu fikri savunuyorsa Beş sene sonra yani artı 5 sene sonra bu fikri kabul etti. Demek ki Allah Celle Celalühu o zaman ona hidayeti verdi. Tabii ki kendisi araştırmasıyla yok hiç araştırmazsa yani Allah Celle Celaluhu yani zorla kimseyi hidayete sokmaz. Çünkü Allah Celle diyor ki inna Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi Bu ister toplum olsun, ister cemiyet olsun, ister ferd olsun. Bir fert kendini değiştirmedikçe Allah Celle Celaluhu onu zorla değiştirmez. Çünkü Allah Celle Celaluhu dilerse cinleri ve insanları hepsini Müslüman yapar. Öyle değil mi? Yani kaderen Allah Celle Celaluhu dilerse istediğini en azılı kafiri bile Müslüman yapar. Ama Allah Celle Celaluhu zorla kimseyi İslam'a sokmuyor. Niçin? Herkese akıl vermiş. Tamam mı? Ondan sonra... Resuller göndermiş, kitaplar göndermiş. Dolayısıyla aklı da var. Deli değildir. Düşünebiliyor. Öyle değil mi? Ondan sonra diyor ki İmam İbni Teymi'ye rahimahullah Yaqul Şeyhülislam İbni Teymi'ye rahimahullah Ve emme التekfir Fassavabu enne Men icthahede min ummeti Muhammedin Sallallahu aleyhi ve sellem Ve kasadal haq فَاَخْطَعَ لَمْ يُكَفَّرْ بَلْ يُغْفَرْ لَهُ خَطَعُهُ Diyor ki Ve تَكْفِيرُ Tekfir tekfir hadisesi veyahut meselesi ise diyor doğrusu diyor hakkı kast etmek, yani hak, hakkı kast ederek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden bir kişi hakkı kast etmek niyetiyle o Hakkı kast ederken ondan sonra hataya düşüyor. Hata neticesinde ağzından veya hutap kaleminden veya fiilinden küfür sadır oluyor. Bu diyor asıl küfrü kastetmediğinden dolayı veyahutta asıl hata yani hata etmeyi de kastetmiyor ama hata ediyor veyahutta küfre diyor. Sözüyle veyahutta fiiliyle veyahutta kalemiyle. Öyle mi? İşte diyor, kastetmediğinden dolayı müştehit olan bu kişi diyor, mazur olduğu için bilakis diyor sevap alır diyor. Tamam mı? Ve lem ve bu hatasından dolayı her ne kadar küfre düştü ise düştü ise de tekfir edilmez bilakis. O bir Ecir alıyor ve bu konuyla ilgili yani Selam diyor ki bu de hak Keil hakim tamam mı hakim hükmetmek istediği zaman ve da hükmettiği zaman vehutta bir müştehid itihat ettiği zaman Faahta hata ederse nehu bu pey de asablahhu Acraran isabet ederse iki Ecir alıyor bir Ecir sarf ettiği güçten çabadan dolayı o yorgunluğundan dolayı zihni yönden işte Allah Celle Celaluhu o çabanın karşılığını veriyor. İkinci sevap ise isabet ettiği için hedefi bulduğu için ve tahmin ediyorum hepiniz askerlik yaptınız Acemilik birliğinde ne yaparlar? Askeri götürürler ve nişan tuttururlar Yine. ve Önde tahta var. Birden on ikiye kadar. Veyahut da sıfırdan on ikiye kadar. Öyle değil mi? Ve asker askere diyor ki elinden geldiği kadar yüzde yüz on ikiden vurman gerekiyor. Ve nişan tutan asker hakikaten hakikaten yüzde yüz hedefi vurmak istiyor aslında. Öyle değil midir? Hiçbir asker önünde hedef olduğu halde yani böyle rastgele kurşun atmıyor, çok dikkatli bir şekilde hedefi buluyor, hedefi önünde buluyor. Ondan sonra baya işte nefes şu bu falan dikkat ederek 12'den vurması için. Vurduktan, kurşun çıktıktan sonra bakıyor ki 12'den vurmamış. Kimisi 10'dan vuruyor, kimisi 11'den vuruyor, kimisi 12'den vuruyor, kimisi 8'den, kimisi 6'dan ve bu şekilde. Yani bilerek hata etmedi o nişancı. Mümkün değil o nişancı var gücüyle hedefi bu bulmak için kurşun atıyor. Ama bilerek hata etmedi. Dolayısıyla yine ne yapıyor? Yine mukafatlandırılıyor komutanı tarafından. Niçin? Çünkü aslında yani o uğraştı. Var gücüyle hedefi vurmak istedi. Müştehid de o şekilde. Müştehid, var gücüyle bir meseleyi tahkik etmek istediği zaman, elinden geldiği kadar doğruyu bulmak için uğraşıyor. Ama bakıyorsun ki orada hata ediyor. İşte isabet etmediğinden dolayı Allah Celle Celaluhu ona bir tek sevap veriyor. Niçin? Çünkü güç sarf etti, çaba gösterdi, zihnini yordu gecesini gündüzünü birbirine katarak hem kendisi ve hem İslam ümmetinin doğruyu bulması için uğraştı ama hata etti bulamadı buna rağmen Allah Celle Celaluhu ona sevap veriyor dolayısıyla burada İmam İbni Teymey Rahim Abdullah böyle bir kişi diyor tekfir edilmez diyor ondan sonra bu kişi hata ettikten sonra eğer kitap ise onun kitabı okunduktan sonra bu kitap içerisinde hatalı sözler varsa ister küfür olsun, ister dağıt olsun, ister haram olsun, artık ne olursa olsun ne yaparlar ona? Onu uyarırlar. Onun için kitap, kitapta elif yapan kişi ve yahut yayin evleri devamlı söylüyorlar. Yani diyorlar ki biz eleştiriye açız. Bu kitapta, bu kitapta herhangi bir yanlışlık görülürse işte şu adrese ve şu telefona ne yapınız? Bildir. Bildiriniz. Niçin? ikinci baskıda ve üçüncü baskıda ve dördüncü baskıda düzeltmek için. Çünkü onlar hatayı kastetmiyorlar. O muellif hatayı kastetmiyor. Ama piyasaya sürdükten sonra bazı şahıslar mesela ilim talebeleri bakıyorlar ki işte şu kitapta şu muellif şurada hata etmiştir. Bu hatayı görür görmez işte ve kâfir Diyebilir mi? <gülüyor> doğru Diyorlar, değil. Ama i̇şte doğru değildir. Yani aldım ben kitabı okudum. Aldım şu kitabı önüme okuyorum. Baktım ki bu adam bu adam burada küfre düştü. Ben hemen ona vay kafir diyebilir miyim? Bazı Türkiye'de bazı şahsların söyledikleri gibi konuşurken diyor, vay kafir oğlu kafir diyor. Tamam da hani o kafir onu kafir <gülüyor> yaptın. Babasını için kafir yapıyorsun? <gülüyor> vay kafir oğlu kafir diyor. He, yani bu kadar bu kadar aşırı da gitmemek lazım İslam gençliği İslam çerçevesi içerisinde hareket ederek iyi niyetli olmalı özellikle davetçiler ve ilim talebeleri rastgele şuna çünkü bunlar İslam ümmetinin İslam ümmetinin örnek alınacak olan şahıslardır. eğer bu Örnek alınacak şahıslar bu şekilde aceleci olsalar avam tabakası ne olacak? Avam tabakası haliyle yani deli olmakta bir ve is yok ve yok da ayıp değildir yani. Eğer inim talebesi bu şekilde aceleci ise o zaman vatan, normal vatandaş ne yaparsa yapar. Ve yine devam ediyor Bunteymiye Rahim Abdullah diyor ki وَمَنْ تَبَيَّنْ, لَهُ وَمَن تَبَيَّنَ لَهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ سَيِّسَلَمْ فَشَاقَّ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ كَافِرٌ جُر وَبُو İmam İbn Teymiyye'nin bu sözü söylerken hangi ayetle birleşiyor? Nisa suresinin 115. ayeti. Nisa suresinin 115. Süre, ayeti. 115. 115. Ayet ve men yushaqiqir rasule min ba'dima tebena lehu'l huda ve yettebi ayra sabilil mu'minin nu'lhi ma tevve ve nuslihi cehennem ve ayet çok açık ve net bir şekildedir. Evet, fıccat oluşturuldu. Her şey ona besbelli oldu. Yani eleştirildiği meselede İslam ilim talebeleri besbelli beyan ettiler ona. Her şey belli oldu. Her şey belli olmasına rağmen ne yapıyor? O hata üzerinde devam ediyor. İşte eğer hakikaten her şey ona belli olduktan sonra ve hala ısrar ediyorsa işte ondan sonra ikamet, hüccet oluştuktan sonra bu azap ile ne yapılıyor? Allah Celle Cev tarafından tebliğ ediliyor. Öyle değil mi hocam? Efendim? Bunun üzerinde ölürse. Tabii canım. Ölmeden bir bak diyemeyiz. Yok, yok hani dedik ya başta dedik ki eğer kişi hayatta iyisi mesela İslam şeriat, İslam şeriat e, İslami bir de yani şeriatın tatbik edildiği bir devlette ise ne yapılır? Kadı'ya haber yani o yani sorumlu olan kişilere haber verilir ve bu kişiler ne yapıyor? O kişiyi alırlar çağırırlar ve kadı ne yapar? Onunla soruşturma yapar. Hücceti oluşturmak için. Sen böyle söyledin da böyle bir kitap yazdın da böyle yaptın Dolayısıyla yani soruşturacak. Evet. Ha, ik hücceti kadı hücceti oluşturduktan sonra bu fikir üzerinde ısrar ederse ne yapar? Kadı raporunu yazarak o kişi hakkında yaptığı soruşturma neticesinden sonra raporunu kime veriyor? Ondan onun üstünde olan kişiye velil em ülül emre veriyor. Ondan sonra ülül emir karar alır. Biliyorsunuz İslam devletinde kişi dininden dönerse hüccet oluştuktan sonra ne yapılır? Hı. Öldürülür. Öyle değil mi? Her kim dininden dönerse onu öldürün diyor Allah Resulü Vesselam. Men <gülüyor> ıhtedda'e Hadis neydi? Men beddele dine ufaktulu. Men beddele Yani her kim dinini değiştirirse onu öldürünüz. Ve buradaki her kim dinini derken ey İslam dinini diğer dinler değil Gerçi Hatta Yahudi ve Hristiyanlar bile onların dinlerinden dönen bir kişi olduğu zaman özellikle Mısır'daki Hristiyanlar onu öldürüyorlar Mesela bundan iki sene önce bir Müslüman bir Hristiyan kadın Müslüman oldu Müslüman bir genci bir genç ile evlendi onu öldürünceye kadar onu ona suikast yapıncaya kadar rahat durmadılar Çünkü diyorlar ki, bu dininden dönmüştür. Dolayısıyla öldürülmesi gerekiyor. Ve öldürdüler en sonunda. Hem de hamileyken öldürdüler zalimler. İslam'a döndü. İslam'a döndükten sonra da işte Müslüman bir gençle evlendi. Ondan sonra bunun bunun peşine takıldılar. Takıldılar. Takıldılar. Ta hedefi bulunca suikast yaptılar ve öldürdüler. Yahudiler de o şekilde. Yani bütün dinlerde genelde o dinde dönen kişi ne yapılır? öldürülür. Ama bizim dinimizde hemen yani böyle aniden öldürülmez. Ne yapılır? Soruşturma yapılır. Heccet oluşturulur. Ondan sonra ona zaman verilir. Töbeye çarptın, devamlı töbeye, töbeye, töbeye. Ondan sonra artık umut kesildi. O zaman öldürülür. Diyor ki: "Ve men ittaba Devam ediyor İmam İbn Teymiyye rahimehullah. "Ve men ittaba hawaahu." "Ve kasara fi talab al وَتَكَلَّمَ بِلَا عِلْمٍ فَهُوَ عَاسٍ مُذْنِبٌ قَدْ يَكُونُ لَهُ حَسَنَاتٍ تُرَجَّهَ عَلَى سيئاته. Diyor ki, her kim heva ve hevesine bağlı kalırsa Yahutta heva ve hevesine uyarsa ve hakkı talap etme açısında da taksil ederse, ey öğrenmeme, öğrenmemeye çalışırsa, öğrenebilir, kitaplar mevcut, alimler mevcut, okuması Yoksa o kul yazarlığı yoksa sona at fe sel vehal zikri in kuntum la ta'lamun. Tamam. Mı? Öbür tarafta ve tekkalleme bila ilim ve ilmi olmadığı halde konuşuyor. O zaman diyor ki fe huwa asim muznibun. İşte o kişi günahkardır. Tamam mı? Ve fasıktır. Kad yekun hasenat diyor. Bu burada da diyor onun bazı hasenatları da olabilir. Ve bu iyilikleri bakarsın günahlarını da götürebilir. Dolayısıyla burada hataya düşerken bu kişi hemen ne yapılmamalı? Tekfir edilmemeli. Mutlaka hüccet oluşturulması lazım. Devam ediyor Rahimahullah. Diyor ki ve kâle Rahimahullah hâzâ me'nni imâb-ı Teymiye şöyle diyor. Diyor ki hâzâ me'nni da'imen ve men câlesenî biyâlemu zâlîk minni ânî min âğzûm tekfir, âu tefsîq, âu benimle qatub oturan kişiler diyor. Beni çok iyi bilirler diyor. Bu meselede diyor çok hassas bir kişiyim diyor. Tekfir meselesinde, tefsik meselesinde tamam mı? Benimle kalkıp oturan kişiler diyor. يَعْلَمُ ذَٰلِكَ diyor? Bu meselede çok hassas olduğunu çok iyi bilirler. Tamam mı? Ve diyor muayyen bir kişiyi tekfirle, tefsikle diyor ne yapmamak? Hemen damgalamamak. Yani teherri etmek lazım. Araştırmak lazım, soruşturmak lazım belli bir kişi. Ama başta söylediğimiz gibi kim Allah'tan başkasından medet umarsa... O kişi kafirdir. Bu genel bir hükümdür. Bu söylenebilir. Ama belli bir kişiye işte mesela diyorlar ki filan Hasan meded ya Resulullah dedi. Bu ne deriz? Bu küfür sözdür deriz. Ama o sözü söyleyen kişi kafirdir diyemeyiz. Niçin? Onu çağırıp, onu çağırıp hücceti oluşturmamız gerekiyor. Ve biliyorsunuz Allah Resulü ve birçok hadis şerifte diyor ki Ali Vesselam Sallam lan Allah şarabı içen diyor. Alkollü içkiyi içen Allah lanet etsin. burada genel konuşuyor Allah Resulü Sallallahu belli bir kişiyi kastetmiyor. Lan La Allah namisat ve mutanmisat. Bu da kadınlar hakkında. Kaşlarını çeken ve çektiren kadını Allah lanet etsin diyor. Aleyhissalatu vesselam. Bugüne genel konuşuyor burada. Tamam mı? Annesine babasına hukuk eden. Yine o şekilde. Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem lanet ediyor. Yani annesine babasına karşı gelen. Tamam mı? Tabii biliyorsunuz. Bir çocuk yani bir Müslüman kadın veya da Müslüman erkek annesine babasına karşı mutlak manada saygılı olması gerekiyor. Ona Allah'ın haram kıldığı bir şeyi tavsiye etmedikleri müddetçe onlara itaat etmek farzdır. Malını bile yeseler, onu döseler, sabah akşam döseler onlara karşı yüz bile ekşitmesi caiz değildir. Çünkü o onun annesidir veyahutta onun babasıdır ancak isyanda anneye babaya itaat yok veyahutta yahutta abeye yahutta patrona ve yahutta müdüre veya yahutta efendim komutana artık kim olursa olsun la taata li mahlukin fi masiyeti halik tamam mı? diğer bir rivayette la taata li mahlukin fi masiyeti yani Allah'a isyan konusunda hiçbir mahluka hiçbir mahluka hiçbir yaratılmışa itaat yoktur Buraya yaratılmışların içinde de kimler girer? Anne baba girer. Dolayısıyla burada kişi annesine babasına mutlak manada itaat etmesi farz-ı Ancak Allah'ın razı olmadığı bir şey emredildiği zaman o zaman itaat yoktur ve itaat maruftadır. Bu ister ölül emir olsun, ister emir olsun, ister başbakan, ister cumhurbaşkanı, ister anne, ister baba, kim olursa olsun isyanda itaat itaat yoktur. Mesela hocam, falan amcana gitmeyeceksin derse Öz amcam, Gitme. Gitmeyecek miyim? He, gitme. Burada sünnetin harbi için şimdi yani farz e, varken mesela Diyelim ki adam Sıla-yı Rahim, Rahim mesele değil. Ama baban diyor ki gitme gitme. Çünkü senin babanın itaati amcana itaat etmekten daha evladır. Tamam mı? sıla farzdır. Evet Sıla-yı Rahim farzdır. Bir Ama sen orada bana. gittiğin zaman senin baban orada sinirlenecek. Sana laf sayacak. Bakarsın ağzından hele baba sinirliyse, özellikle şekeri varsa orada baş tepesi atar. Söver, müver, şu, bu falan filan ondan sonra gece gündüz sana beddua eder. Ve orada onun duası, onun bedduası bir Allah kabul ederse ne olur? Tayyip hocam aynı şekilde dese içki, içki getireceksin bana. Caizzeyindir işte dedik ya masiyette Ama itaat yoktur. o zaman o zaman <gülüyor> baba getirmem dersen, bu haramdır desen yine tepesi atarsın, at, şey çıkarsın. Yok orada yani Allah'ın men ettiği bir şeyde dua etse bile Allah Celle, Celle <gülüyor> onun duasını kabul etmez. Burada rahim farzdır. Yok burada sınay-ı rahimi çünkü devamını görüyor onun. Hayır şimdi o zaman şey yapmak lazım yani işte habersiz şey yapabilir, telefonla konuşabilir yani bunu açmamız lazım. Ama Yok. tamamen kesmemek lazım. Mesele Hı. değil. Yani e, icabında gizlice konuşabilir yani dediğin gibi şeyde ama eğer baba, o baba fark ederse fark ederse caiz değildir. Çünkü o baba, o babaya itaat etmediğinden dolayı orada küçük bir hatadan dolayı çok büyük hatalar oluşur. Hani kaç yapayım derken Allah korusun göz çıkarmış olur. Baba eğer bunu cahilse, inat duruna yapıyorsa. Dövmeyi veya hesaplamayı. Cahilse. İnat duruna yapıyorsa. Yani boş bir duruş gibi durma. Ya, yani tahmin etmiyorum da mesela bir baba o kadar azlı olup da işte tamamen silah-i rahimi yapmayın. Yani bu kadar da aşırı insanlar var mı? <gülüyor> <gülüyor> Belki amcada kasıt kaybolu abi. Ortaya yol bulması lazım hocam. Yani onu da terk etmemesi lazım. Babasının da haber, haberi de yani e, gerçekten anne babanın değeri çok büyüktür. Anne babanın değeri o kadar büyük ki tamam mı? Allah Celle Celle itaatından sonra anne baba geliyor. Ama marufta. Yani onlara marufta itaat, itaat etmek lazım. İsyanda onlara itaat etmek yoktur. Mesela baba diyor ki oğlum git bana bakkaldan bir paket sigara getir. Gidecek okşayacak onu bak baba kusura bakma baba. Sigara içmek haramdır. Ve ben bir Müslüman olarak bu sigarayı sana almam caiz değildir. Allah Celle Celaluhu bunu yasaklamış. Şimdi sen de bu Allah Celle Celalühu yasakladığı bir şeyi sen bana getirmemi emrediyorsun. Dolayısıyla burada Allah Celle Celalühun taatı senin taatının üzerindedir. Ve Allah Celle Celalühün beni de yaratan, seni de yaratan bunu bize yasaklamıştır. Dolayısıyla yani Allah rızası için ben bunu sana getirmek istemiyorum. Dolayısıyla beni affet. Ne söylersen söyle ama haram bir şeyi bana emretme. Güzel bir şekilde, güzel bir uslupla ona rica eder. Kızarsa, döverse, dövsün bir şey olmaz. Dövsün, kızsın falan ama getirmesin. Yani bu sigara. Bazı yerlerde diyorlar ki sigara haram değildir, mekruftur. Ve Türkiye'de o şekilde anlaşılıyor. Ben çok iyi hatırlıyorum. 12 yaşındaydım. Medrese cami geçmişte biliyorsunuz medrese üsülü var. Şu ana kadar var Türkiye'nin bazı yerlerinde. Bizim hocamız camide caminin içinde kutuyu açıyor tütün. Kutu, böyle kutular içinde tütün var. Kutuyu açıyor caminin içinde sigara sarıyor ve caminin içinde bize ders vererek sigara içiyordu. Bunu hiç unutmam. Bir yere de gittik. Başka bir köyden bir köye gittik. Orada da öğrenciler vardı. böyle bir birbirimizi bir, ziyaret ziyaretler yapardık cuma günleri. Gittik Ramazan, Ramazan ayıydı. İftardan sonra diyeceğiz taravih namazını kılacağız. Cami bob do, dolu doman dolu. İyi bu. Herkes tıgara içiyor. mi <gülüyor> Yani şimdi bu manzarayı söylediği Arabistan'daki alimler görse <gülüyor> bazı şansların söyledikleri gibi. bunları dinden, dinden çıkarırlar yani. Öyle değil de yani öyle diyorlar bazı insanlar. İşte yok. biraz da dikkat etmek lazım. Yani elden geldiği kadar anneye babaya dikkat etmek lazım. Elden geldiği kadar onları kızdırmamak ve kalplere kızdırmamak <gülüyor> lazım. Çünkü onların hakkı büyüktür. Ve masiyette de onları dinlemek yoktur tabi. Tayip diyor ki... Bu konuyu bitireceğiz usta. Diyor ki İmam Bülteymi'ye devam ediyor. Diyor ki... وَاِنِّي اُقَرِّرُوا اَنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لِهَذِهِ الْاُمَّ خَطَأَهَا وَذَٰلِكَ يَعُمُّ الْخَطَأَ فِي الْمَسَائِلِ الْخَبَرِيِّ الْقَوْلِيَّ وَالْمَسَائِلِ الْعَمَلِيِّيِّ diyor ki ma ben temiye rahimehullah ve inni uqarriru Burada diyor yüzde yüz karar veriyorum. Anallahu kad ghafara li hadhihi'l diyor. Allah celle جل celaluhu bu ümmetin hatalarını ne yapıyor? Affediyor. Ve ayeti i kerimede nasıl ne? Rabbena la tu'akhidna in nesina aw aghtana. değil mi? Öbür tarafta diyor ki ve zalike ya'mul hata fi'l mesael'l haberiyye ve el mesael ameliyye yani haber haberide di ey Allah celle celaluhu tarafından ve taala tarafından bize verilen haberler artık o haber ister haram olsun ister emir olsun öbür tarafta al ameli Ey ameli açıdan ameli açıdan herhangi bir meselede bir amel yaparken ve o amelde hata ederse o kişi Allah celle celaluhu onu ne yapıyor affediyor niçin çünkü Allah celle celaluhu biliyor ki o kişi, o hatayı yapan kişi o hatayı kastetmedi. Kastetmediğinden dolayı Rabbi de onu bildiği için Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Onu bağışlıyor. Ve bundan önceki dersimizi dikkat ediyorsanız hani beni İsrail oğulları döneminde o kişiyi çocuklarını topluyor ve diyor ki işte ben diyor hiçbir zaman size hayırlı bir şey yapmadım. Ve diyor ki Allah diyor bana gücü yeterse diyor bana çok şiddetli bir azap verecek. Veyahut da en şiddetli bir azapla beni azablandıracak. Ben ölürsem diyor, beni yakınız ve benden oluşacak olan külü bir kısmı karaya, bir kısmı da denize savrunuz. Ve öldükten sonra aynen bu vasiyeti yerine getiriyorlar. Dikkat et. Yani adam inanıyor aslında. Diyor ki eğer Allah Celle Celaluhu'nun gücü bana yeterse, Allah'ın gücü bana yeterse diyor, bana çok şiddetli bir azap verecek diyor. Demek ki burada Allah'tan korkuyor. Dikkat edin. Ama lafızda hata var. He. Burada ne yaptı burada? Cahil. Burada da ikrar ediyor. Diyor ki yani ya hakikaten eğer onun gücü bana yeterse demek ki onun gücü yani beni yıkarsanız onun gücü bana yetmeyecek demektir. Öyle değil midir? Bu söz nedir? Bu söz küfürün ta kendisidir. Allah korusun. Bu söz küfrün ta kendisidir. Ama buna rağmen Allah Celle Celaluhu onun zerrelerini oluşturduktan sonra ey kulum seni bu sözü bu vasiyet bu vasiyeti söyletmeye zorlayan nedir? Niçin bunu yaptın? Senin korkundan diyor ya Rabbi. Git diyor. Seni affediyorum. Küfür söz söylemesine rağmen Allah Celle Celaluhu affediyor. Çünkü Allah Celle Celaluhu biliyor ki o kişiyi, o küfrü kastetmedi. O kişiyi, Allah biliyor ki o kişiyi, o küfrü kastetmedi. Ama cehlinden dolayı bu küfre düştü. Anlaşılıyor mu? Ve burada İmam İbn Teymiye Rahimallah, bazı insanlar İmam İbn Teymiye ile Muhammed bin Abdül çok iftira atıyorlar. Yani bu ileride inşallah size göstereceğiz. Bizzat İmam Muhammed bin Abdül Vahhab'ın sözlerinden bazı sözler aktaracağız. Aynen İbn-i gibi düşünüyor. Çünkü zaten kendisi İbn-i kitaplarıyla yetişti. Dolayısıyla akide aynı. Ama bazı insanlar mesela İbn-i aşırı laf atarak işte o tekfircidir o şöyledir o böyledir. Hatta bir tane e, e, böyle o gez, say, gezici, gezicilik yapan kişinin ismi neydi? Batu Tamidi neydi? batuta. <gülüyor> Adam diyor ki işte bir gün diyor Halabe gittim, Suriye, Şama gittim diyor. işte mescide gittim baktım ki İbn Teymiye cuma günü hutbe okuyor ve diyor ki İbn Teymiye ben bu merdivende nasıl iniyorsam ve o nasıl çıkıyorsam Allah o şekilde çıkıyor. Halbuki İbn Teymiye rahimeullah öyle bir şey söylemedi. Ama ona iftira attı işte. Ve bu dünyanın her tarafında böyle herkes İbn Teymiye aleyhinde ne yapıyor? İşte İbn Teymiye mucessimedir İbn Teymiye. Allah Celle Celaluhu'nun insan gibi bir cisim olduğunu söylüyormuş ve diyor ki işte ben nasıl iniyorsam o şekilde iniyor ve o da nasıl çıkıyorsam o şekilde çıkıyor. İbn Temmiyye'nin kitaplarında böyle bir şey yok. Ama bu adam iftira attı ve tuttu. Nerede tuttu? Cahil insanların yanında tuttu. Ama bilgili insanlar yanında tutmadı. Ve Dolayısıyla yani İslam ümmetinin birçoğu i̇bn Teymiye'nin bu şekilde olduğunu düşünüyorlar veyahut da biliyorlar. Veyahut da Muhammed bin Abdülvahab hakkında diyorlar ki i̇bn Muhammed bin Abdülvahab tekfircidir. Muhammed bin Abdülvahab rahimahullah mesela özellikle bak kendisi hanbelidir. Ve namazı terk eden bir kişiyi tekfir etmiyor Muhammed bin Abdülvahab. Diyor ki ben cumhurla beraberim diyor. Ve İbn-i Kudam rahimahullah onun sözünü aktarırken muğnide Ondan sonra Essunne er diye bir kitap var. Necd alimlerinin sözlerini oluşturan bir kitap var. Orada da aynen öyle diyor. Halbuki herkes Muhammed bin Abdülvehab'ı tekfir ediyor. Herkes derken yani biliyorsunuz işte Asya bölümünde yani İslam İslam cumhuriyetleri ondan sonra Türkiye'de, Pakistan'da şurada burada genelde Muhammed bin Abdülvehab'ı tekfir ediyorlar. Niçin diyorlar ki? Çünkü o tek o tekfircidir. Muhammed bin Abdülvehab rahimehullah öyle birisi değildir yani. Alim bir insandır. Ne konuştuğu biliyor. Sünneti kabul etmiyor. Yani. Peki, kitapları sünnetle doldolu. Kitapları sünnetle doldoludur. Onun için bazı insanlar bazı insanlar cahilliklerinden dolayı Muhammed bin Abdülvahabi tekfir ederken bu söz küfür değil midir? Çünkü Aleyhisselam diyor ki kim bir Müslümana Yahudi veya da kafir derse o söz ne yapar? İkisinden birine gider. Eğer o kişi tekfir ettiği kişi kafir değilse, Yahudi değilse, Hristiyan değilse kime döner? Şimdi o söz nereden çıktıysa o kişiye döner ve kendisi kafir olur Allah korusun. Dolayısıyla Muhammed bin Abdülvehab'ın günahını alırken bu insanlar, tamam mı? Onların bil yani onların inançlarıyla konuşuyoruz. O zaman kendileri kafir olmuş olur. Haşa ve kelle. Ve diyor ki ولا ولا tamam. ve mazal es fi katir min hadhihi el-mesail ve lem minhum ala ahad la bi kufr ve bi fisq ve bi ay ala tam bu yani imam ibn teymiyye'nin fetva kitaplarında 3. mucellat 229 ile 12. mucellat 466. sayfada ibn teymiyye rahimeullah bu meseleleri ne yapıyor dile getiriyor Dolayısıyla muayyen bir kişi muayyen bir kişi hücceti oluşturmadan tekfir etmek çok yanlıştır. Ehli sünnet ve cemaatın inancına ters bir yoldur. Ve kâla rahimahullah ve li ahadin muslimin ve in akhtaa ve tuqam ve Tamam I mı? Mean. Aynı sayfada. Ve li an Hiç kimsenin diyor Müslümanlardan kimseyi tekfir etmesi hakkı yoktur diyor. Ve in Hatta hata ederse bile. Tamam mı? Hatta kıyam عليه الحجة. Hicce üzerinde hüccet oluşuncaya kadar. Hüccet oluştuktan sonra tamam mı? Beyan edildikten sonra delillerle güzel bir şekilde ondan sonra israr ederse Ondan sonra kadı İslam devletinin kadısı veyahutta orada İslam devletinin kadısı yoksa en şeriatla yönetilmeyen bir ülkede ise oranın güçlü ilim talebelerini yaparlar, hüccet oluştururlar. Tamam. Bir hadis kaldı. Diyor ki: Bitti mi şimdi? Heh, tamam. <gülüyor> Diye burada diğer bir hadiste biliyorsunuz bir kişi yine geçmişte Beni İsrail oğulları döneminde devesini veya atını kaybediyor. Kaybettikten sonra artık umudunu keserek çöldeyken gidiyor, ağacın dibinde yatıyor. 5 dakika. Ağacın dibinde yatıyor. Ve bu İmam Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadistir. Ağacın dibinde yatıyor artık umudunu kesiyor. Diyor ki tamam ben burada artık bari yatayım. Ölümüm gelinceye kadar bekleyeceğim diyor. Birden uyanırken bakıyor ki devesi, devesi yanında duruyor. Yani hiç, hiç tahmin etmiyormuş. Umudunu kesti. Böyle bir sahrada böyle bir çölde artık nereye gidecek? Ve uyanıp devesinin yanında görünce tamam mı? Yani sen benim Rabbim ben de senin kulum diyeceğine sen benim kulum, ben de senin Rabbimim sözünü söylemesi yani sevincinden dolayı hata hata işledi. Dolayısıyla şimdi bu söz küfür müdür değil midir? <gülüyor> bu söz küfürdür. Ama bu kişi o küfrü kastetmedi ki sevincinden dolayı ne yaptı burada dil kayganlığı olarak he burada hata etti. Dolayısıyla bazen biz yani herhangi bir Müslüman Konuştuğun zaman bakıyorsun ki ne yapıyor? Hata ediyor. Dolayısıyla burada cehaletten dolayı, hatadan dolayı küfür sözlü veyahutta küfürü gerektiren bir fiil yapan belli bir kişi yapıyorsa o kişiyi hemen tekfir etmek caiz değildir. Mutlaka hücceti oluşturur. Ondan sonra tekfir edilir. Allah'u alem ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. على آلي وصحبه وسلم أجمعين. جهالت، هتا إكره، تأ... تأويل, تأويل, تأويل. تأويل. تأويل. تأويل. تأويل، تأويل، تأويل، تقليد، تقليد، أمضن صرة. العجز عجز عجز دمج ها يدين يسي حجة حجتي الحجة حجة يقولش ترماقي إقامة حجة م. الجهل, الجهل. الخطأ الإكراه التأويل التقليد العجز إقامة الحجة Mm -hmm. Çeviri ve Altyazı